1672, numaralı konu, Hazreti Ali'nin duaları, evet, Hazreti Ali, belanın meşakkatinden, şekavetin varlığından, düşmanların sevinmesinden sana sığınıyorum, hapisten, kayda vurulmaktan, kamçılanmaktan sana sığınıyorum, diye dua ederdi.